Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Gönül Bahçesi'nden Sohbetler programını istifadenize sunuyoruz. Oruç, Açlık ve Kazandırdıkları Melekut aleminin anahtarı Hz. Aişe radiyallahu anha validemiz Melekut kapısını açmak için gayret edin demişti. Sordular ne ile? Müminlerin annesi şöyle cevap verdi. Açlık ve susuzlukla. Çünkü insan Beden ve ruh terkibi. Bir başka ifadeyle o, beden kafesinde mahpus bir ruh. Her ne kadar bir arada iseler de, arzuları, gayeleri, istikametleri taban tabana zıt iki varlığın terkibi. Bedenin de güç ve kuvvet için gıdaya ihtiyacı var, ruhun da. Fakat gıdaları da birbirine sıtt. Beden dünyevi, maddi ve fani gıdalara talip. Ruh ise manevi, ulvi, semavi gıdalara. İnsan bir terkip olarak bedenin gıdasına ağırlık verirse ruhun iştahı kaçmakta ruhun gıdasına ağırlık verirse bedenin menfi tesirleri dizginlenmekte. Bedeni isteklerin en önde gelenlerinden olan ve başlangıç noktası olan yeme içme arzusu ruhun hürriyeti ve ruhani istidatların inkişafı için bilhassa dizginlenmeli. İnsan oburluğa Aç gözlülüğe ve hodgâmlığa meyletmemeli. Hazreti Mevlana Kadesallâhu Sirrahû buyurur. İnsanın asıl gıdası Allah'ın nurudur. Ona aşırı ten gıdası vermek layık değildir. İnsanın asıl gıdası ilahi aşk ve akıldır. İnsan, Asıl ruhani gıdasını unuttuğu Ve ten gıdasına düştüğü için huzursuzdur Doymak bilmez İhtirasından perişan olmuş Gücünü yitirmiş Kalbi telaşla çarpmaktadır Nerede yeryüzü gıdası Nerede sonsuzluğun gıdası Allah Celle Celaluhu, şehitler için rızıklandılar buyurdu. O manevi gıda için ne ağız ne de ceset vardır. Hazreti Lokman da oğluna şöyle nasihat ederdi. Miden aşırı doyunca fikrin uykuya dalar, hikmet susar, azalar ibadetten geri kalır. Büyük Hak Dostu Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, az yemek ve açlık hususundan ehemmiyetle bahseder. Tabiplere, devanın en şifalısı nedir? Hikmet ehline, ibadete en ziyade şevk veren nedir? Zahitlere, hakka bağlılığı en ziyade takviye eden nedir? alimlere, İlim hıfsında efdal şey nedir? Amirlere en lezzetli ve gıdalı yiyecek nedir diye sormuşlar. Hepsi de az yemektir buyurmuş. Zira az yemekte, bilhassa açlık ve oruçta on güzel haslet vardır. Açlığın on hasleti 1- Açlıkta kalp sapası ve hafıza kuvveti, toklukta ise hamakat ve unutkanlık olur. 2- Açlıkta kalp rikkati meydana gelir, dua ve ibadetlerden haz ve peyz alınır. Toklukta ise kalp katılaşır ve ibadetten zevk hasıl olmaz. 3- Açlıkta gönül yumuşaklığı, inkisar ve tevazu, toklukta ise taşkınlık, gurur, kibir ve övünme zuhur eder. Bu hakikat dolayısıyla, Yusuf aleyhisselam hazine veziri iken, kıtlık günlerinde gıda almaya gelenlerin halini anlamak için, aç olarak erzak dağıttı. Hz. Musa aleyhisselamın, Tur Dağı'nda Allah'la mükalemeye girebilmesi için kendisine kırk gün savm-ı visal tutturuldu. Hazreti Aişe Validemiz buyurur. Medine'ye hicretten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, üç gün üst üste arpa ekmeğiyle doymamıştır. Ayette buyurulur. Sen onları simalarından tanırsın. 4. Açlıkta fakir ve açlar düşünülür. Toklukta ise biçareler unutulur ve düşünülmez olur. 5. Açlıkta şehvani ve nefsani istek ve arzular kırılır. Toklukta ise nefsi emmare kuvvet kazanır. 6. Açlıkta vücut canlı ve uyanık bir haldedir. Toklukta ise uyku ve gaflet baskın hale gelir. 7. Açlıkta ibadet ve kulluğa devam etmek kolaydır. Toklukta ise tembellik ve gevşeklik ağır basar. 8. Açlıkta beden sıhhatli olur, hastalık zail olur toklukta ise vücut yıpranır ve hastalanır. 9. Açlıkta bedende hafiflik ve perahlık, toklukta ise ağırlık ve atalet olur. 10. Açlıkta sadaka vermeye, isar ve infaka şevk gelir. Bu da kulu kıyamet gününün dehşetli sıcağında serin bir gölgeliğe nail kılar. Toklukta ise ya cimrilik veya müsriplik ortaya çıkar ve bu da kulu helak eder. Açlık nefsin hoşuna gitmez. Ruh ise ondan elde edeceği faydayı görür ve nefsi açlığa sabretmeye zorlar. Hazreti Mevlana, Zorluklardaki bu ilahi kolaylığı görmeye çağırarak misaller verir. Her zorlukta kolaylık var. Bir hamal yük altında koşup gider. Hatta kendisini ezen o ağır yükü başkalarının elinden kapar. Hamalların yük için yaptıkları kavgalara bak. İşte her iş için çalışıp çabalamanın böyle olduğunu bil. Sıkıntılar rahatın, saadetin temelidir. Acılar nimetin öncüleridir. Cennet bize zor gelen, hoşlanmadığımız şeylerle bize verilmiştir. Cehennemse hoşumuza giden şeylerle, şehvetlerimizle bize hazırlanmıştır. Uzun ve sıcak yaz günlerinde oruç tutmak zordur. Fakat asıl zorluk, hakkın rahmetinden uzak kalmaktadır. Asıl yakıcı sıcaklık cehennem ateşindedir. Şüphe yok ki hayatın zevklerini, hevayı, hevesi terk etmek acı bir şeydir. Fakat bunlar, haktan uzak kalmanın acılığından iyidir. Cihad etmek, oruç tutmak insana zor gelir ama hakkın kulu kendisinden uzaklaştırmasından böyle manevi bir derde düşürmesinden daha iyidir. Bunun için ahmak olmayan insan, Akıl olan kişi, gayret edip kendini haktan uzaklaştıran bedeni arzuları, riyazat, Oruç gibi dizginlerle kontrol altına almaya çalışır, gayret eder. Bu gayretlerin dünyadaki mükafatı ilahi gıdalara ve ruhani zevklere erişmektir. Çalış, gayret et de ruhani arzuların artsın. Artsın da gönlün şu beden kuyusundan çıksın kurtulsun. Can gül ve nesrin bahçesinde uyumuş kalmışken bedenin bu pisliklere bulaşmış halde bu ne gamlı ne acınacak bir haldir. Eğer can şu beden olmaksızın yaşamayı istemezse gökyüzü sarayı kimin mekanı olacak? Cenabı Hak buyurur. Sizin rızkınız gökyüzündedir. Ez-Zariyat 22 Ey kardeş! Düşün ki, hak tarafından vaat edilen, övülen manevi rızıklar ve nimetler sana da nasip olacak mı? Gönül alemin nasıl? Beden türabidir, topraktan gelmiştir, Gıdası topraktandır. Kendisi gibi topraktan gelen varlıklara alaka duyar ve istikameti de toprağa doğrudur. Ruh ise semavidir. Semada kendisi için saklanmış rızıklara, manevi hasletlere, manaya talip olmaya istidatlıdır. İşte insanda irade burada devreye girmektedir. İnsan, irade ve ihtiyarıyla bunlardan birini seçer. Ya bedenin arzularına esir olup, süfli duyguların girdabında boğulur, ya beden atının boynuna riyazat kemendini vurup, onu taşkınlıklardan muhafaza ederek, semavi rızkına doğru yükselir. Hz. Mevlana, işte insandaki o iradeyi, zindeliğe davet eder. Ey yiğit yüksel! Gökyüzünü bile ayağının altına al da, göklerin üstünden gelen ilahi nameleri duy. Canının kulağından gaflet ve vesvese pamuğunu çıkar da, göklerdeki coşkunluk sadaları, meleklerin tesbihlerinin uğultusu kulağına kadar gelsin. İki gözünü de ayıp kılından Günah tozundan temizle de, ötelerin, gayb aleminin bağlarını, bahçelerini, serviliklerini gör. Genzinden masiva nezlesini gider de, burnuna güzel mana kokuları, ilahi kokular gelsin. Beden prangalarını canın ayağından çöz çıkar da, canın mana çimenliklerinde dönsün dolaşsın hasislik zincirini elinden boynundan atta, şu felekte yeni bir baht elde et. Rüzgarın gürültüyle esmesi, bulutun yağmur yağdırışı bizim gamımızı, endişemizi yatıştırmak içindir. Sen biraz sabret, rızıklarınız göktedir ayetini işitmedin mi? İşittinse bu süfli, bu aşağılık dünyada ne diye yapışıp kalmışsın? Azıksızlık azığı, yani açlık sana manevi azık olunca, ebedi olan canı bulursun da ölümden kurtulursun. Oruç, riyazat ve açlık, bütün hak dostlarının müşterek tavsiyesidir. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh de şöyle buyurur. Namaz seni yolun ortasına kadar götürür. Oruç padişahın kapısını açar. Sadaka da padişahın huzuruna sokar. Nefsin ibadet ve taatlere karşı muhalefetinde sığındığı bir mazeret de şudur. İbadetten lezzet alamamak Hazreti Mevlana ibadetten lezzet alamamanın sebebini şu kıssayla anlatır. Şuay peygamber zamanında bir nadan kişi şöyle yanlış bir fikre kapılmıştı. Allah Celle Celaluhu benim birçok ayıbımı ve günahımı gördü. Bende bu kadar günah ve cürüm gördüğü halde Allah, lütuf ve keremiyle benim kusuruma bakmadı. Hakte Teala, Şuayb Aleyhisselam'ın kulağına gizlilikle, gayb yolu ile, fasih bir dille buyurdu ki, o adama cevap olarak de ki, senin kaç kere cezanı verdim ama senin haberin yok. Baştan başa bağlısın, ayağından başına kadar, Zincirler içinde kalmışsın. Sen duygularının, Nefsani isteklerinin esiri olmuşsun, Farkında değilsin. Ey kara tencere, Kat kat isler içindesin. Bu ise senin iç yüzünü karartmış. Senin gönlünde pas üstüne paslar var. Bu paslar öyle yığılmış ki, Gönül gözün görmez olmuş, ilahi sırlara karşı perdelenmiş, kör olmuş gitmiş. O is, o kurum yeni bir tencereye vursa, arpa kadar bile olsa eseri o tencerede görülür. Çünkü her şey zıttı meydana çıkar. Kalaylı tencerenin beyazlığı üstünde o kara is, fena bir şekilde kendini gösterir fakat dumanın tesiriyle tencere kararınca, onun üstündeki kara dekeyi çabucak kim görebilir? Günah işlemekte ayak diriyen, kötülüğü adet eden kişi, kalp gözüne toprak doldurmuş olur. O günahı görmez, vicdan azabını da hissetmez olur. Tevbe etmeyi hatırına bile getirmez. Günah onun gönlüne tatlı bir musiki gibi gelir. Derken dinsiz olur gider. O pişman oluş, o ya Rabbi deyiş ondan gider. Gönül aynasına beş kat pas çöker. Onun demir kalbini, kas katı olan kalbini paslar yemeye koyulur. Temelini de yok etmeye girişir. Beyaz bir kağıt üzerine yazı yazarsan, o yazı bakınca okunur. Yazılı bir kağıt üzerine yazarsan, yazdığın anlaşılmaz. Okunması güçleşir ve yanlış okunabilir. Çünkü mürekkebin siyahlığı üst üste gelince, iki yazı da körleşmiştir, manası kalmamıştır. Eğer o kağıda üçüncü kere yazı yazarsan, onu kafir kalbi gibi simsiyah edersin. Şuayb aleyhisselam bu nükteli sözleri söyleyince, peygamberin ruhani nefesinden onun gönlünde güller açıldı. Onun ruhu göklerden gelen vahyi Şuayb aleyhisselamdan duyunca, Rabbim günahlarımın cezasını verdiyse, Belirtisi nerede diye sordu. Şuay peygamber dedi ki, Ya Rab, bu adam sözümü dinlemiyor. Günahlarının belirtisini istiyor. Cenab-ı Hak buyurdu ki, Ben suçları günahları örterim. Sırları söylemem. Ama onun belalara uğradığına dair ancak bir belirtiyi söyleyeyim. O'nun cezasını verdiğimin bir tek belirtisi şu, O kulluk vazifesini yapar, Oruç tutar, namaz kılar, zekat verir, Daha başka işler de yapar. Fakat hiçbirinde bir zerre kadar bile manevi zevk bulamaz. İbadeti şeklen iyi, kulluğu güzel ama Ruhu manası güzel değil. Cevizler çok iyi ama içleri boş. İbadetlerin meyve vermesi için gönülde manevi bir zevk lazımdır. Çekirdeğin fidan vermesi için içinin dolu olması gerektir. İçi olmayan çekirdek hiç fidan verir mi? Cansız suret hayalden başka bir şey değildir. Kıssadan hisse şudur ki, insanın ibadetlerden zevk alamamasında haramlardan kaçınmaması günahlardan kendini koruyamaması vardır. Hzre Mevlan'a buyurur hırsıza dikkat. Gerçekten de bu dünya zindanında hakiki iman azı yani ameli Salihler azdır. Bu azığı elde edenler de şeytan köpeğinin saldırışı yüzünden kıvranıp dururlar. Namazdan, oruçtan, yüzlerce iyiliklerden, ibadetten elde edilen heyecan ve manevi zevk azığını şeytan gelir, nefsani tuzaklarla birden alır gider. Kötülükten alıkoymayan namazlar hakkıyla kılınmıyor demektir. Şehveti kırmayan, şefkati artırmayan oruçlar, hakkıyla ifa edilmiyor, zedeleniyor demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, Oruç, oruçluya yakışmayan şeylerle, nefsani arzularla zedelenmedikçe, tutan için bir kalkandır buyurdu. Eshab-ı kiram, oruçlu onu neyle zedeler diye sorunca, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, yalan ve gıybetle, yani diliyle cevabını verdiler. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, oruç tutan kimse, yalan dolan, ve bu gibi şeylere başvurmamalıdır. Zira insanları sadece yemek ve içmekten alıkoyacak bir oruca Cenabı Hakk'ın ihtiyacı yoktur. Diğer taraftan ibadetlerde maksat lezzet almak değildir. İnsan lezzeti bulmasa da, almasa da ısrarla hak kapısında onun rızasını dilenmeye devam etmek mecburiyetindedir haz alamıyorum bahanesiyle ibadeti terk etmek, yapıp da eksik ve kusurlu eda etmekten daha perişan bir haldir. Hz. Mevlana bu bahaneyi izale ederek buyurur. İster yavaş gitsin, ister acele koşsun, arayan Elbette aradığını bulur. Ey hak yoluna düşen keşi, isteğine iki elinle sarıl. Çünkü istek iyi bir kılavuzdur. Topal da olsan, sakat da olsan, uyuklasan, edepsizce bile olsa yine onun yolunda ol. Ona doğru sürün. Onu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 O'nu, yani Allah'ı ara. Bazen söz söyleyerek, bazen susarak, bazen koklayarak, her taraftan o hakikat padişahının, yani Yüce Rabbinin feyz kokusunu almaya çalış. Yakup Aleyhisselam oğullarına, ''Yusuf'u haddinden fazla yani çok çok arayın'' dedi. ''Her duygunuzu yani gözünüzü, kulağınızı hep bu aramaya verin ve onu bulacağız diye her tarafa koşun, her tarafta onu arayın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin yani umutsuzluğa düşmeyin'' dedi. Oğlunu kaybetmiş bir baba gibi her tarafa gidin. Her tarafta onu araştırın. Onu ağızla sorup soruşturun. Dört yana kulak verip onun sesini duymaya çalışın. Nereden güzel bir koku gelirse onu koklayın. Ne taraftan o tanıdığın, o bildiğin kokusunu alırsanız o tarafa yürüyün. Mümin ibadetlerinde... Zahiri de ihmal etmeden batını aramalıdır. Sadece zahir kuru bir emektir. Hazreti Mevlana seslenir. Gölgesini değil kendisini. Ben iyi işler işledim. Namaz kıldım, oruç tuttum, kulluk ettim deme. Bu zahiri ibadetlerden elde edileni göster. Sus artık! Keçinin gölgesini kurban etmeye kalkışma. Çünkü ibadetlerden Allah'a vasıl olacak olan niyetlerdir. Takvadır, ihlastır. İbadetler mahşer gününde sahiplerine şahitlik edecektir. Hz. Mevlana şöyle anlatır. Bu namaz da, oruç da, da, Allah yolunda cihat da, hep insanın ezeldeki ahdinin şahitleridir. Mesela oruç der ki, Allah'ım bu kişi helal lokmayı bile senin emrine uyarak yemedi. Susuzken su içmedi. Bu kişi nasıl olur da harama el atar? fakat bu işleri, bu iyilikleri gösteriş için, insanları aldatmak için yapıyorsa, o iki şahit, Hakk'ın ilahi adalet mahkemesine kabul edilmezler. Bilmiş ol ki şahitlerin tertemiz olmaları gerektir. Senin davan, şahitlerin gerçek şahit olduklarını ispata bağlı. Söz şahidinin sözünün gerçek olması, iş şahidinin ahdinde durması gerek. Çünkü söz şahidi eğri söz söylerse, iş şahidi eğri yolda yürürse kabul edilmez. Sözde de işte de bir ayrılık olmamalı ki, bu şahitlerin şahitliği kabul edilsin. Ey insanlar! Sizin çalışmanız ayrı ayrı tezatlar içindedir. Gündüz dikiyorsunuz, gece söküyorsunuz. Sözleri birbirine uymayan şahitleri kim kabul eder? Meğer ki Allah lütfuyla, merhametiyle bir yumuşaklık göstersin, kabulüne hükmetsin. Şahidin gerçek şahit olduğu anlaşılınca, O'nun sözü kabul edilir. Gerçekliği anlaşılmazsa yerinde sayar durur. <Gülüyor> Cenab-ı Hak bizleri helale riayet, iffet ve riyazat içinde yaşayanlardan eylesin. İsraftan, lüksten, modaların pençesinden, kendisini ve ailesini koruyabilenlerden eylesin. Perberde olduğu nimetlerin şükrünü, kifayetten fazla olanı infak heyecanıyla eda gayretinde olanlardan eylesin. Rabbimiz bizleri orucu hakkıyla tutabilen, Ramazan-ı Şerif'in manevi ikramlarındaki ulvi ve manevi lezzetleri tadabilen, açlığın güzel tesirleriyle maneviyatta terakki eyleyebilenlerden, ve mahşer meydanında ihlaslı ibadetlerinin şahadetiyle rahmeti ilahiyeye erenlerden eylesin. Amin. Erkam radyoda Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Gönül Bahçesi'nden Sohbetler programını dinlediniz.